Oruç 22 fıkı. Mantara izin veren bir yargı yetkisi dışında benim için oruç tutmamı sağlanamıyor, hastalık, seyahat ve benzerleri gibi. Ve Ramazandan sonra hızlı kırdığım şeyi harcıyorum.